1800 numaralı konu Abdullah bin Ömer'in nasihatleri. Evet, Abdullah bin Ömer şöyle buyurmuştur: Kendisi katında makbul bir kimse de olsa herhangi bir kul bir dünyalık elde ettiğinde Allah Teala onun kendi katındaki derecelerini eksiltir. Abdullah bin Ömer şöyle buyurmuştur: İnsanları dünyayı ahirete tercih etmelerinden dolayı ahmak kabul etmedikçe kişi imanın hakikatına ulaşamaz. Mücahit şöyle anlatıyor: Bir gün İbn Ömer'le birlikte dolaşıyorduk. Bir harabenin yanından geçerken İbni Ömer bana, şu harabeye sahiplerinin ne olduğunu sor, dedi, ey harebe, sahiplerine ne oldu, dediğimde de, onlar gittiler, geride sadece amelleri kaldı, buyurdu.